987 numaralı konu Nuayman ile Suveyd Şakalaşması Evet Ebubekir ticaret maksadıyla Busra'ya gitti. Beraberinde Nuayman ve Suveyd bin Harmele de vardı. İkisi de Bedir ashabındandı. Suveyd bit yemeği idare ediyordu. Nuayman ona "Bana bir şeyler yedir." dedi. Suveyd bit de "Ebubekir gelinceye kadar bir şey yok." deyince çok şakacı olan Nuayman da kalktı. Diğer bir kervanın yanına gitti. Kervanda satılık deve vardı. Nuayman kervancılara "Benim